Ama bir Müslümanın böyle bir yola gireceğini bulamıyoruz. Niçin? Çünkü iman tadına varmış. Ve bunun da ancak peygamberi diyor ki üç şeyle olur diyor. Bir tanesi de ne biliyor musunuz? Allah için kardeşini sevendir ve Allah için o kardeşliği bozandır. Yani kardeşi Allah'a isyan ettiğinden dolayı, Allah'ın emirlerini devam yapmadığından dolayı o ilişkisini onunla kesiyor. O zaman bu tada varmamız lazım o yüzden değerli kardeşim bu kardeşlik şu ortamdaki insanların birbirine çok ihtiyacı var birbirimize hepimiz ihtiyacımız var hepimiz burada kıymetliyiz kimse burada kendisini kıymetsiz görmesin niye çünkü ancak bu birlik ile biz imanın tadına varabileceğimizi öğreniyoruz burada hepimizin görevi var vazifesi var bu ümmetin birliği çok önemli bu ümmetin kuvvetli hale gelmesi çok önemlidir Tekrar eski izzetine kavuşması çok önemlidir. Ve bunu ancak İslam ile olur. Benim kardeşime görevim nelerdir? Ve onun da görevi benim üzerimde nelerdir onu bilmesi lazım. El muslim alel muslim, el kullu muslim alel muslim haramun buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Her Müslüman diğer Müslümana haramdır buyuruyor. Nedir? Demuhu ve maluhu ve irduhu buyuruyor. Ebu Hureyre'nin hadisinde aktarıldığı gibi muttefakkun aleyh. Diyor ki her Müslüman diğer Müslümana şu konularda haramdır yasaktır. Nedir? Malına tecavüz edemez. ırzına tecavüz edemez. Onun kanını akıtamaz. Haramdır diyor. E bugün insanlar binlerce Müslüman kanını akıtıyorlar. Anlaşamıyorlar. Konuştukları zaman nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Ve düşmanlıklar oluyor. Aynı camide namaz kılıyorlar. Birbirlerine selam vermiyorlar. Diyor ondan ben nefret ediyorum. Onu ben sevmiyorum. Ya o senin din kardeşin değil mi? Peygamberimiz demiyor mu ki aleyhissalatü vesselam üç günden fazla kardeşinden küsülmesi yasaktır. Her perşembe günü Allah'a ameller çıkartılıyor. Her haftalık rapor gidiyor melekler. Yapmış olduğun bütün haftaki amelini toplayıp Allah'ın huzuruna çıkartıyor. Ve o gün sana sevap verilecek ve peygamberimiz perşembe günü Allah hesabımı okurken beni oruçlu bulsun diye her perşembede oruçla tutuyor. Ve diyor sadece kardeşiyle küskün olanların o gün hesabı görüşülmeyecek. Onlara mükafat yok. E sen bir hafta amel yaptın. Ya sen Allah'tan mükafat beklemiyor musun? Ebu Bekir'in başına ne geliyor biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh'unun başına ne geliyor biliyor musunuz? öz bu ifk olayı dedik ya, öz akrabası bu dedikoduya inanıp yayan insanlardan bir tanesidir. Ve kendisi çok fakir. Ve Ebu Bekir ona hep yardım edermiş. Zekat verilmiş, sadaka verilmiş, akrabası diye bir de ayrı ilgi gösterilmiş. Sonra duyuyor ki, bu yardım ettiği öz akrabası kızı hakkında da bu dedikoduları yayanlardan birisiymiş. Ne yapıyor? diyor ben buna bir daha yardım etmeyeceğim. Bana cahile, Müslüman olmadan önce böyle suçlama kimse yapamadı. Allah beni İslam'la şereflendirdi ve öz akrabam bana böyle dedi iftira atıyor diye. Vallahi diyor ona bir daha yardım etmeyeceğim diyor. Ne oluyor? Nur suresinin sanırım 22. ayeti ya da 23 olacak bakmam lazım tekrar. Becelle ne yapıyor? Diyor ki ne oluyor o insanlara ki diyor yemin ediyor Allah adına hayrı keseceğine istemiyorlar mı ki onlar Allah onları günahını bağışlasın sevmiyorlar mı onlar Allah azze ve celle onların günahını bağışlasın bunu duyunca Ebu Bekir anh, ne yapıyor biliyor musun diyor vallahi seviyorum diyor Allah benim günahlarımı bağışlamasını hemen gidiyor onunla barışıyor halbuki düşün şimdi önüne al bu tabloyu en sevdiğin arkadaş senin kızın hakkında bunu söylüyor eşin hakkında bunu söylüyor Din kardeş aynı camide olabilir cehalet var olabilir o başımıza gelebilir ama ta takınacağımız tavır nasıl olması lazım Hz. Ebu Bekir onunla devam kardeşliğini sürdürüyor yardımını geri iade ediyor çünkü mükafat Allah'tan bekliyor o yüzden bunu bilmemiz lazım tavır nasıl ulusluk olmaz kardeşler arasında çünkü Müslüman Müslümana düşman olamaz biliyor musunuz tarihte kaç defa Kabe yakıldı hiç duydunuz mu Kabe var ya Mekke'deki. En azından rivayetlere göre 20 defa Kabe yakıldı. Müslümanlar Kabe'yi yaktı. Ne zaman? Birbirleriyle husumetliyken. Savaşırken. Halbuki peygamberimiz diyor ki burada savaş yapmak haramdır. Allah kıyamete kadar burayı haram etmiştir. Silah bile taşınması yasaktır. Orada görmüşsünüz. Polisler bile silah taşımaz. Harem bölgesinde silahın taşınmasını bile peygamberimiz yasak kılmış. Halbuki polis görevlidir. Taşıma hakkısı olduğu halden bile çoğu polisler kendisinden taşımaz niye çünkü harem bölgesi Allah orayı mukaddes kılmıştır ama Kabe 20'den fazla yakılmıştır savaşlarda yakılmıştır yıkılmıştır o yüzden böyle bir şey olamaz mescidi nebebi biliyor musunuz kaç defa yandığını peygamberimizin mescidi insanlar kaç defa yaktığından haberiniz var mı bunu yakanlar mosat ajanları gelip yakmadı bunu Siyah gelip yakmadı bunu. Müslüman diyenler birbirleriyle uğraşırken yaktılar. Ve bu günahın ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? O yüzden arkadaşlar cehaletten uzak durmamız lazım. Duygusal hareket etmememiz lazım. Evet Müslüman duygusaldır. Müslüman atıf sahibidir. Ama yaparken bir şey Allah için yapmamız lazım. Nefis için, gösteriş için bağırıp kırmak çağırarak değil. Allah için yapmamız lazım. Her tavrımız Allah için olması lazım. İngiliz şey bir Fransız tarihçi profesör ne diyor biliyor musunuz? 25 yıl diyor ben İslam'ı araştırdım. Dünya liderlerinin hayatını okudum ve en sonunda Müslüman olmayı karar verdim diyor. Ve Müslüman olmamın sebebi de diyor bir sebepten dolayıdır kitabında. Nedir sebep? Diyor ki ben diyor Mekke'nin fetihini okudum. Mekke'nin fethinden önceki peygamber aleyhisselatü vesselamın hayatı çok mükemmel çok güzel kıssalar var ama hep diyor içimde bir şüphe vardı belki bunu siyaseten yapıyordur diyordu hep içimde bu vardı güzel davranışlar okuyorum hadis-i şerifler okuyorum ama şeytandır hep içime şüphe verirdi. belki bunu çıkar için yapıyordur bir siyasi bir şeyi vardır diyerekten hep diyor İslam'ı reddettim diyor ta ki diyor Mekke fethini okudum diyor Mekke fetihini okuduktan sonra diyor, "Artık secdeye düştüm ve İslam'ı ilan ettim." diyor. Ne demek Mekke fetihinde? 21 yıllık düşman Mekkeliler, müşrikler, ha? He? Her türlü eziyet yaptılar, her türlü iftira ettiler. Malına, canına saldırdılar Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın ailesine her türlü eziyette bulundular. Ashabi kiramına, onunla beraber iman eden olan insanlara ne yaptılar? Her türlü eziyet yaptılar. Peygamberi evinden kovdular. Yurdundan ettiler. Ve 21 yıl sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fatihi olarak şehri teslim aldı. Fethetti. Fethedince Mekke halkına ne yaptı? Hepsini bir meydana topladı. Askerleri var, kılıçları var. Her şey yanında hazır. Dedi gidin evinize. Sizi ben Allah için bağışladım bugün. Bu kelimeyi diyor ki profesör Fransız seni bağışladım veyahut sizleri bağışladım demek bu insanın ne kadar cümle olarak basit olduğunu görüyor. Her şimdi söyleyebilir. Seni affettim, bağışladım. Ama kendinizi o adamın yerine koyun bakalım. 21 sene insan sana eziyet yapıyor. Seni canınla tehdit ediyor. Ailene saldırıyor. Sevdiklerine saldırıyor. Sana her türlü en çirkin eziyeti yapıyor. Ve şimdi fırsat senin eline düşmüş. Şimdi fırsat senin elinde. 21 sene sonra, 21 yıllık düşmanlıktan sonra elinde bir fırsat var. Diyor ki ya ben seni affettim, hadi git evine. Diyen diyor, ancak peygamber olur diyor. Ancak yüksek ahlakı olur. Ve ondan sonra nereye gitti diyor. Medine'ye geri döndü. Hücresine tekrar çamurlu, çamurlu evinde yapılmış o evden, he, tekrar o hücresine geri döndü ve Allah'ına huşu bir şekilde geri döndü. O yüzden İslam'ın farkı bu. İslam'ın özelliği bu. Bugün ikiz kule için, evet yanlıştı. İnsanlar orada suçsuz insanlar öldü vesaire. Bu ayrı bir konu. İkiz kule öldü, vuruldu. iki ülke bunun için helak edildi. Diyebildim mi ben affediyorum bunu yapanları? Üstünlük buydu. Eğer insanların kalbini kazanmak istiyorsaydı ne yapacaktı? Bir basın toplantısı diyecekti ki ya bu yapanları Allah ıslah etsin affettim diyebildi mi? Bunun için 3 milyon insan yok edildi. Evler parçalandı. Ülkeler paramparça edildi. Kıtlıklar var ve insan hala korku içinde yaşıyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Demek ki İslam'la küfürün farkı işte burada. Amelde görürsün. Müslüman affedicidir. Müslüman intikamcı değildir. Müslüman fırsatçı değildir. Kim eğer afettim seni diyorsa imkanı olduğu halde işte o müslümandır onda iman var ondaki kin Allah için kin olduğunu görüyorsun ondaki mücadele Allah için olduğunu görüyorsun ama eline fırsat düştü mü öbürsünden gavurdan farkı kalmıyorsa bilin ki o Allah için mücadelesi değilmiş bir çıkar için uğraşıyormuş işte bizi İslam üstün kılan ve kafirleri tefekkür edilip İslam'a hayran kılan olay da budur arkadaşlar arkadaşlar ama bugün Müslüman kardeşini affedemiyor. Ya peygamberimiz tüm şehri affetmiş, müşrikleri affetmiş. Tüm şehri, müşrikleri affediyor. Biz özkar adam la Allah diyor. Muhammed Resulü, ya sen ama şusun, sen şucusun. Ya bırak şuculuğu ya. Ya ben de Allah'a inanıyorum. Ben de kitabı kabul ediyorum. Ben de sünneti kabul ediyorum. Yok, sen ama falan hocayla berabersin. Yok, sen falanları destekliyorsun. Yok, sen şucu gruptasın. Bırak bu konuları. Önce bir kardeşliği oluşturalım, birliğimizi bir oluşturalım. Aleyhisselatü vesselam insanları sınıflandırmadı, gruplandırmadı ve yasak etti onun yanında sahabesini kötülemeyi. Ve dedi ki kim benim sahabemi kötülüyorsa benden nefret ettiğinden dolayı ona nefret ediyor. Ve kim de benim bir sahabemi seviyorsa bana sevgisinden dolayı beni sevdiğinden dolayı onu seviyor. O yüzden eğer bir Müslümana düşmanlığın varsa, bir Müslümana karşı kinin varsa, acaba senin kinin yoksa peygambere mi aleyhissalatü vesselama mı? Dikkat etmen lazım. Kabul etmen lazım o Müslümanı. Düşün adam geliyor ne kadar büyük bir günah, ne kadar çirkin bir davranış. Caminin ortasına bevle diyor ya. Bir insan caminin ortasına bevle edebilir mi? En kutsal bir mekana gelip orayı bevle diyor. Ve peygamberin vermiş olduğu tepkiye bakın. Bunlar insan kendisi ölçü edilmesi lazım. Adam böyle diyor ve sahabi onu durdurmak istiyor, onu oradan kovallamak istiyor ve hemen durduruyorsun. Bırakın diyor. Bırakın başlamış artık bitirsin. Bitirdikten sonra adamı yanına çağırıyor, nasihat ediyor. Diyor Allah. Adam en son diyor ki Allah seni ve bana merhamet etsin. Sadece ikimizi cennete soksun diyor. Bunları sokmazsın. Niye? Bunlar beni döveceklerdi, öldüreceklerdi neredeyse. Peygamberimiz diyor, diyor sen Allah'ın geniş rahmetini daralttın diyor. Allah rahmeti geniş, bırak bunlara da diyor, diyor daraltma. O yüzden bu usluf çok önemlidir arkadaşlar. Biz şiddetle bağırarak, çağırarak, kırarak, tehdit ederek, bu dönemde hele hele böyle imkanlar teknik döneminde her şey haberin her yere ulaştığı dönemde eğer peygamberimizi tanıtamıyorsak, peygamberin sünnetini yaşayamıyorsak, doğruları gösteremiyorsak o zaman biz bazı meseleleri ya bilmiyoruz ya da yanlış öğretilmiş bizlere. Bunları düzeltmemiz lazım. Sünneti anlamamız lazım. İslam'ın amacını, misyonunu anlamamız lazım. Kardeşliği anlamamız lazım. Her Müslüman bizim için çok kıymetlidir, değerlidir. Hiçbir Müslüman'ı silat diyemeyiz. Peygamber Aleyhisselam böyle yapmamıştır. O yüzden değerli kardeşim, Müslüman kardeşin bir gün kaybolduğu zaman, hastalandığı zaman, öldüğü zaman mutlaka onu ara sor. Hasta olduğu zaman ziyaret et. Vefat ederse onun cenazesine katıl. Vefat ettikten sonra ilişkin bitmedi. Onun arkadaşlarını, onun ailesine devam yardımda bulun. Onların hal hatırını sor. Eğer bir kardeşin sana bir iyilik yaparsa mutlaka sen ona daha güzel iyilikler yap. Eğer bir kardeşinin bir ihtiyacı varsa o ihtiyacını gider. Deme ya her zaman bu benim arabamı istiyor. Bu her zaman benden bilgisayarımı istiyor. Bu her zaman benim telefonumu kullanıyor diyerekten dünyevi sebeplerden dolayı kardeşini kırma. Çünkü kim bir kardeşinin hacetini giderirse Allah Azze ve Celle de onun hacetlerini ahirette giderecek. Ona göre kardeşin. Eğer bir kardeşin sana bir şey soruyorsa mutlaka ona yardımda bulun. Ama ona kötü cevap verme. Bir kardeşini aşırı övme. Kardeşini kardeşliğin önemli şartlarından birisi de onu ne aşırı öv ne de aşırı yer. Müslüman her zaman orta yoldadır. Doğruları hakkı söylersin. Ama kardeşini aşırı derecede onu övme. Ve ona hediyeleş. Kardeşini en son ne zaman hediye aldın? En basit bir hediye de olsa kardeşini, sevdiğin kardeşini en son ne zaman dedin? Ben seni Allah için seviyorum. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçtiği gibi buyururlar ki kişi kardeşini seviyorsa onun yüzüne söylesin. Desin ki İnni Ben seni Allah için seviyorum ben seni Allah için seviyorum o kişi de ne desin seni de Allah sevsin hangi sebepten dolayı sen beni sevmişsen yani Allah için sevmişsen o halde Allah azze ve celle de seni sevsin ve ona dualan cevap vereceksin o yüzden bunu en son kardeşine ne zaman söyledin ne zaman kardeşine ilk sen selamla başladın selamı sen önce ver niye hep bekliyorsun o sana selam versin bir, sen selam vermeyi önce ver. Çünkü önce selamı veren en çok sevabı alacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam verdiği zaman tokalaşmıştır. Ve demiştir ki, tokalaşma esnasında ikisinin de günahları düşmektedir. Ve her zaman o en son elini çekmiştir. Hiçbir zaman önce o çekmemiştir. Her zaman elini verdiği zaman ne yapmıştır? En sonu elini çekmiştir. O önce çekmemiştir. Ama bugün kardeşim kuvvet denemesi yapıyor ve bu da caiz değil. Adama incitiyor sıkıyor kuvvetini deniyor Kardeşim, aman yapma abi falan o devam basıyor bu zulümdür eziyettir bu he? <gülüyor> evet Allah biliyor bunu yapmamamız lazım arkadaşlar kardeşimize karşı merhametli olmamız lazım ve yine de onunla dostluk yaptığımız zaman hep onunla güzel kelimeler konuşmamız lazım onun hoşuna gitmeyeceği lakaplar ona takmamamız lazım çirkin isimlerle onu çağırmamamız lazım İnsanların huzurunda O'nunu alçaltmamamız lazım. Ona nasihat ederken nasihatımız Allah için olması lazım. Ve yine de değerli kardeşim O'na karşı hiçbir zaman kendimizi üstün göstermememiz lazım. Yani sen benden düşüksün. Ben senden üstünüm. İşte benim işim var. Senin işin yok. Benim gelirim fazla. Senin gelirin yok. Böyle böbürlenmek kardeşe karşı olmaması lazım. Ve her zaman O'nun söylediklerini hayra yorumlaman lazım. Kardeşine 70 özür ver. Bir şey konuştuğu zaman ona 70 tane özür ver. De ki ya belki bunu anlamamış böyle de şöyle 70 tane say ve 70 tane özür bulamasan şair diyor 70 tane özür ver kardeşine. Eğer 70 özür bulamasan de ki onun mutlaka bir özürü var da benim haberim yok. Budur kardeşlik. Abdullah İbni Mesud'un malı çalınıyor, Kufeye gidiyor. Hazreti Ömer onu gönderiyor, Kufeye gidiyor. Eşyası çalınıyor. Kocaman sahabenin eşyasını bir hırsız gelip çalıyor. Peşinden koçmuyor. Elini kaldırıp dua ediyor. Mazlum çünkü. Mazlumun duası nedir? Allah'la arasında hiçbir engel kalmamıştır. Zulüme uğramıştır. Bir insan zulüme uğruyorsa ne yapacak? Allah'a dönecek. Çünkü Allah azze ve celle'ye o an çağıracağı, yapacağı dualar kabul buyurur. Duası da ne diyor biliyor musun? Ey Allah'ım diyor. Şayet bu adam benim malımı çalan adam bunu ihtiyaç için yaptıysa, o çaldığı eşeği ona bereketli kıl. Ve eğer bunu günah için yaptıysa, hırsızlık için, günah için yaptıysa, bu da onun son günahı olsun diyor. Bu da ona son günahı olsun. Demiyor Allah onun belasını versin, Allah da onu çaldırsın, onun çocuklarını helak etsin. Demiyor, budur üstün işte, sahabe buydu. O yüzden insanlar, topluluklar İslam'ı kabul etti. Kimse yani İslam'ı sahabenin renginden, kılından, şeklinden dolayı Müslüman olmadı. Davranışlarından oldu. Bugün batılı Almanların İslam'a girmesi eğer şeyse, okudukları zaman bu hadisi şerifleri, bu haberleri ve bunlar uydurulmuş masallar değil, topluluklar bunları gördü. Bu insanlara zaman şahitlik etti. O yüzden değerli kardeşim, insanlar teslim oluyor. Bu ne güzel bir din diyorlar. O yüzden dinin hedefini, amacını anlamamız lazım. Gayesini anlamamız lazım. Eğer dinin ruhunu anlamamışsak, din insanı düzeltmektir. İslam dini insanı, insan olmasını, cehaletini, zulmünü gidermesi için gönderilmiştir. Eğer adam Müslümansa daha çok zalim oluyorsa, daha çok cahilce hareket ediyorsa, o İslam'dan nasibini alamamış. İslam'ı kavrayamamış. Uygulayamamış. Çünkü İslam kişiden cehaleti giderir. İslam kişiden zulmü giderir. Zalim yapmaz, cahil yapmaz insanı. Yine değerli kardeşim, kardeşine her zaman dua eder, o yanında olmadığı zaman ve kardeşinin mutlu olması için ne yapar? Mücadele eder. Kardeşim mutlu olması için hangi türlü davranışta bulunmam lazım? Ve cümlelerimi üç tane kıssa ile bitirmek istiyorum. Üç tane kısa kardeşlik kıssasını Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Belki çoğumuz duymuşuz bu kıssaları, ama ibret falan alamamışız, az almış olabiliriz. O yüzden üç tane kısa, kısaca anlatmak istiyorum. Ve bu üç kısada da zaten bütün İslam kardeşliğinin üç tane temel şartı var: bir affetmek, iki adaletli olmak, üç kendini istemiş olduğun hayrı kardeş isteyeceksin. Bu üç kural üzerine eğer kardeşliğini kurarsan İslam kardeşliği. En güzel bir şekilde aramızda ihya edilmiş olacak ve Allah katında da sevilmiş olarak karşısına huzuruna çıkmış olup onun arşı gölgesinde inşallah gölgenlendirmeyi de böylelikle Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Değerli kardeşim birinci kıssa adalet dedik. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle kıssası. Ona her türlü eziyet yaptılar. O kardeşlerine yaptığı muamelede ne yaptı onları affetti. Demek ki kardeşlik devam yaşayabilmesi için adaletle e, affetmemiz lazım. Ve Allah Resulü'ne de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıssasını anlattığı Mekke'de ne yapıyor? İnsanları affediyor. Kardeşlik olabilmesi için mecburuz hataları affetmeye. Yani hesaplara, defterlere yazmayın. Geçmişe, geçmişteki olan olayları gün geldiğinde fırsat bekleyerekten kardeşin yüzünde saymayın. İşte sen falan tarihte böyle yaptın, sen böyle yaptın, sen böyle yaptın. Kardeşim sen onları bana affetmiştir, helal etmiştir, olsun gene sayacağım. Olmaz, bitmiştir. O yüzden kardeşlik olarak geçmişteki şeyleri, olayları affedeceğiz, hatalarını affedeceğiz. Ve ona her zaman bir özür vereceğiz. İkincisi dedik adaletli olmak. Maide suresinde Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunu bize anlatır. Türkiye'de meşhur olan Habil Kabil kıssası diye söylüyorlar. Bu isimler hakkında farklı sahih rivayetler olmadığından dolayı iki oğul biz diyoruz. Ama Habil Kabil'e diyen de diyebilir. Bu iki oğul Allah'a infakta bulunuyorlar. Hep birisinin ameli kabul oluyor. Diğerinki kabul olmuyor. O da bağışta bulunuyor. Öbürü de bulunuyor. Ama Allah Azze ve Celle sadece birisinkini kabul ediyor. Diğerinkini kabul etmiyor. Niye? Çünkü birisi ihlasla yapıyor. Allah için bunu yapıyor. Diğeri ise zorla, istemeyerek yaptığından dolayı. Bunun üzerine ka ameli kabul olmayan ne söylüyor kardeşine? Bunu Kuran-ı Kerim anlatıyor. Diyor ki ben seni öldüreceğim diyor. Seni öldüreceğim diyor. Şimdi burada işte İslam kardeşliğinden örnek, cevap. Öbür kardeşi ne diyor? Ve diyor ben de seni öldürürüm mü diyor. Sen bana vursan ben de geri mi vururum diyor. Diyor sen beni öldürmeye kalkarsan diyor, kalkışırsan ben seni öldürmeye kalkışmayacağım. Niye? Çünkü bu zulümdür. Senin davranışın yanlış. Ama ben de aynı yanlış davranışı yapamam. Ben adaletli olmak mecburiyetindeyim. Yani sana kötülük yapamam. O yüzden ne yapıyor? Kardeşi, kardeşini öldürüyor, ona elini kaldırmıyor. Niye? Ya Çünkü ahiret var. Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O yüzden bir kardeş sana zulmediyorsa, sana Allah yetki vermemiş, sen de ona geri zulmedesin. Eğer biri sana eziyet veriyorsa, haksızlık yapıyorsa sakın deme bana da şimdi hak doğdu, ben de ona eziyet yapabilirim. Ben de onun hakkında artık konuşabilirim. Çünkü o benim hakkımda konuşuyor. Ben de onun ailesi hakkında konuşurum. Böyle bir yetki sana Allah vermemiş, adaletli ol diyor. Çünkü senin imtihanın bu. Sabırlı olacaksın. Bu senin imtihanın. Belki bu olay seni ya cennete götürecek ya cehenneme götürecek. Bazı insanlar Allah Azze ve Celle bir imtihanla cennete sokar. Bazı insana da yüz imtihan verir. O yüzden nereden biliyorsun bu senin cennetlik imtihanın olmadığı. O yüzden adaletli olmak mecburiyetindeyiz. Sen bana zulüm de etsen, hakkımda da konuşsan, malıma da gasp etsen, ben sana aynı davranışta bulunmayacağım. O yetki Allah bana vermiş. Adaletli olmak mecburiyetindeyim. O yüzden İslam'ın en güzelliği de budur. Semerkant fethedilince Semerkant İslam feth fethedilirken habersizce Müslümanlar saldırıp fethetti. Normalde Müslüman ordusu bir yeri ele geçirdiği zaman ne yaparmış? Oraya önce elçi gönderirlermiş. Derlermiş ki sizi İslam'a çağırıyoruz. İslam'ı kabul etmiyorsanız bize vergi ödeyeceksiniz, cizye vereceksiniz. Bunu kabul etmiyorsanız 3 gün mühletiniz var, düşünme mühletiniz. Ondan sonra sizinle savaşıyoruz. Ama Semerkant halkına bu üç teklif verilmeden saldırıyor Müslümanlar. Niye? Fırsat buluyor komutan diyor. Şu anda gücümüz varken burayı da fethedelim, bitsin bu iş. Ve ordu giriyor. Bunun üzerine Semerkant halkı daha Müslüman değil. Tarih kitaplarında var bu. Müslüman değil kalkıyor, halifeye geliyorlar, Bağdat'a geliyorlar. Diyorlar ki sizin ordu bize zulmetti. Ne zulmetti? Bize tebli yapılmadan, üç şartınız okunmadan ordu girdi, bizi işgal etti ve ülkeyi ele geçirdiniz. Biz adalet istiyoruz. Bunun üzerine halife bir kadı veriyor. Diyor alın bu kadıyı, sizinle beraber gitsin Semerkanta ve ordu ile sizin aranızda muhakeme yapsın. Orduyu topluyor, komutan geliyor, halk geliyor, liderleri ve kadı. Soruyor, bunların dediği böyle iddiası doğru mu? Komutan evet diyor, doğru diyor. Biz saldırdık diyor. Elçi göndermeden. Bunun üzerine diyor ki derhal ne yapacaksın? Askerlerini geri çekeceksin. Bütün ganimet elene geçirmişsen sahiplerine geri vereceksin. Ne zarar vermişsen de ödeyeceksiniz diyor. Tamam diyor. Gönderiyor. Bu sefer onlara dönüyor. Sizi İslam'a çağırıyoruz. Vergi verme hakkınız var. Ve otta bunu da ret ederseniz Üç gün düşünme mühletiniz var diyor. Ve Semerkand halkı gidiyor. Üç gün sonra kapıları açıp şehadeti getiriyorlar. Diyor çünkü adalet şimdi yerini buldu. Bu önemlidir arkadaş. Adalet çok önemlidir. Eğer bugün insanlar Amerika'ya hayransa, işte Kuzey Irak'ta, efendim bilmem Kuzey ittifaktır yok bilmem falan peşmergeler falan. Bugün eğer Amerikan destekçiliğini yapıyorsa çünkü Amerika onlara adalet vaat ediyor. Diyor ben sana dilini vereceğim din özgürlüğü olacak. Konuşabileceksin. Ana dilinde konuşacaksın. İnsanlar adalet istiyor. Eğer sen Müslüman topluluk olarak kendi adamına zulmedersen öz adamın sana ihanet edecek tabi. O yüzden ancak İslam adaletle kalkınmıştır. Eğer adalet olan yerde Allah Azze ve Celle beridir. Allah Azze ve Celle rahmeti oradan kalkmıştır. O yüzden mecburuz. Hem kendi nefsimiz için adaletli olmaya hem de başkalarına karşı adaletli olmamız lazım. Aleyhimizde de olsa adaletten ayrılmamamız lazım. Budur Müslümanlığın özelliği. Bizi kafirlerle farklı kılan bu noktalardır. Ama biz nefsimizde kaza yaptığımız zaman yalan söylüyorsak, sigortayı dolandırıyorsak, onu aldatıyorsak, şunu çarpıyorsak ama başkası bize yaptığı zaman da buna haram diyorsak, kardeşim sen adalet kendine değildin ki. Sen kendine geldiğinde dedin O yüzden Müslüman bunu öğrenmesi lazım. Adaletten Ayrılmayacağım. Benim aleyhime de olsa babamın aleyhine de olsa hakkı söyleyeceğim. Sahabe bunu yapardı. Sahabe gelip suçunu kendisi itiraf ederdi. Saklanmazdı. Bugün adam arabaya çarpıp devam gidiyor. Avrupa'da hiçbir alma çarptığı zaman yani genel olarak hiçbir demeyeyim de aşırı olmuş olur. Ama genel olarak Avrupa'da birisi biz arabasına çarpsa mektup bırakır. Eğer bilmiyorsa arabayı yanında telefon yok. Polisi çağır, Yardım istiyor, Birisi yoksa en azından mektup yazar. Yapıştırır camı. Bu adettir. Ve poliste de geçerlidir. Der ki kusura bakma ben arabana vurdum falan saatte bu benim telefonum. Efendim adresim, sigorta numaram. Gidip falan başvurabilirsiniz diye. Camına koyar. Adam da gelir oradan işleme başlar. Anladım. O yüzden bugün eğer bütün insanlar batıya hayransa batının adaletini istiyorlar. Halbuki İslam'ın sunduğu adalet batıdan bin kat daha üstündür. Niçin? Çünkü batının adaleti kuvveti üstün tutar. İslam'ın adaleti ise hakkı üstün tutar. Fark oradadır. Batı ne yapar? Adaleti ben güçlüyüm istediğimi yaparım der. Kimse bana hesap soramaz. İslam ise halifeysen bile hesaba çekilirsin. Halife de olsan her yapmış olduğun çalışmayı hesabını vermek mecburiyetindesin. O yüzden üçüncü kıssaya da geçiyoruz. Kur'an'da gene geçiyor. Taha Suresi'nde Taha Suresinde Musa Aleyhisselam'la Allah arasındaki konuşmada kardeşliğe bakın. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı peygamber yapıyor. Musa Aleyhisselam ne istiyor Allah Azze ve Celle'den? Allah Azze ve Celle'den diyor ki kardeşim Harun'u da yap diyor peygamber. Kendisine gelen hayırı kardeşini de istiyor. Demiyor elhamdülillah ben peygamber oldum. Allah'ım benden başı artık bu, bu asırda başka peygamber yapma demiyor. Aynı hayrı kardeşi içinde istiyor. <gülüyor> Halbuki nübüvvet Allah'ın dilediğine verir. İnsanların bu konuda seçme hakkı, isteme hakkı yoktur. Allah Azze ve Celle buyurur. Bu Allah'ın bir fatlıdır. Dilediğine verir. Ama bakın Musa Aleyhisselam'a kendisine ulaşmış olan öyle bir hayır ki o hayrı kardeşiyle paylaşıyor. Sana soruyorum. Dünyevi hayır eline ulaştığı zaman bunu da ben şu kardeşimle paylaşmak istiyorum diye acaba bir amel yaptın mı? Musa Aleyhisselam peygamberliği paylaşmaya razı. Diyor ki Ya Rabbi kardeşim Harun'u da peygamber yap. Razı o nübüvveti paylaşmaya. Sen ise dünyevi çıkarlarından, ticaretinden, kazanmış olduğun maldan, sevincinden acaba bunu kardeşinle paylaşıyor musun? Sahabe paylaşırlardı. Ali radıyallahu anh'u Günde 13 hurma tanesi için. Şimdi azgari ücret var. O zamanlar azgari ücret 13 hurmaymış. Kovalar taşırmışsın sabahtan akşama kadar hurma bahçelerinde. Alacağın maaş azgari ücret 13 hurma tanesi. Değil 500 YTL 400 YTL ne kadar azgari ücret? 400 galiba. 400 YTL civarında. Ve bunun sahabe bu mutluluğu almış olduğu maaşını kardeşiyle paylaşmaya razı. Bunu biz bugün anlattığımızda insanlar diyor ya bu kafayı yemiş. Bu son kuruşumuzu da başkalarına paylaşmamı istiyor. Halbuki verirsen Allah bereketlendirecek. Sen ver, Allah için harca ve Allah'tan karşılığını bekle. Öyle bir mutlu yaşayacaksın ki, öyle bir mutlu olacaksın ki ve bu saadeti sana hiçbir şey veremeyecek. O yüzden değerli kardeşim, son cümlem olarak peki İslam kardeşliğini ne bozar? Bir cevap veriyoruz. Bir cümle ile bitiriyoruz. Bütün bu saydıklarımız zıttını yaparsan. İslam kardeşliğini ne bozar? Bütün bu saydıklarımıza bir tanesini uygulamasan işte orada İslam kardeşliğinin bozulmasının sebepleri başlamıştır. Allah Azze ve Celle bizleri kardeş etsin. Ve bizleri cenneti de kardeş olarak bir araya getirsin. Ve içimizdeki olan haseti, düşmanlığı, kini de gidersin ve hepimiz Allah'a geri döneceğiz. O yüzden değerli kardeşim eğer cümlelerimde bir hata varsa o muhakkak benim hatamdır veya şeytandandır. Ve ne doğru söylemişsem bu da Allah Azze ve Celle'dendir. İspanik Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyk ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali ve